1984 numaralı konu, denizin Ebu Reyhane'ye musahhar kılınması, Ebu Reyhane deniz yolculuğuna çıktı, elinde dağınık kitap sayfaları vardı ve onları dikiyordu, bu sırada elindeki iğne denize düştü, Ebu Reyhane, ey Rabbim, Celal'in hakkı için sana yalvarıyorum, iğnemi bana geri ver, dedi, bunun üzerine iğne suyun üstüne çıktı, o da elini uzatıp iğneyi aldı.